Ey Mevta! Düne kadar aboneydin harama, Hep derdin ki sözüm geçer parama, Şimdi musallada boşa arama, Banka vezneleri yok tabutların, Söyle biraz avans versin putların, Tapular bıraktın valiz dolusu, Varisler şimdiden kurdular pusu, Niye getirmedin hayret doğrusu, Gerçi bagajları yok tabutların, Bir taksi tutardı sana putların. Ahlak felsefende çağdaşlık maşa, Üç beş fahişeyle güreştin başa, Haydi bu gece de kaçamak yaşa, Gümüş şamdanları yok tabutların, Söyle birkaç mum getirsin putların. Hep aşkta kazandın verdin kumarda, Dolaşmalı derdin rakı damarda. Biraz ayıldın mı bu son şamarda? Amerikan barı yok tabutların. Söyle de cintonik versin putların. Nerede şimdi beş yıldızlı oteller? O, o hüzam faslına dem tutan teller. Nerede o rakseden incecik beller? Dansözü, şantözü yok tabutların, Zil takıp oynasın şimdi putların. Yaşarken sende bir saplantı vardı, Minareler sanki sana batardı, Hele sabahları tepen atardı. Gördün ya, konforu yok tabutların, Söyle de bir döşek sersin putların. Uyandım diyorsun lakin boşuna, Gördün bakmıyorlar hiç göz yaşına ey mevta kaldın mı yalnız başına İmdat düğmeleri yok tabutların üzülme kurtarır seni putların